Bundan dolayı, müstekbirlikte ileri giden bozguncuları uyarıp, onları Allah'a kulluğa davet eden peygamberler geldiğinde, peygamberlerin azılı düşmanları hep bu müstekbir grubu ve çevresi olmuştur. Ve bütün peygamberlere karşı aynı hareket tarzı benimselmiştir. Peygamberlere önce çağrılarından vazgeçmeleri söylenmiş. Akabinde müstekbirlere ulaşamayacak uzaklığa sürülmekle, İşkence ve azapla tehditte bulunmuşlardır. Bu ayetlerden birinde, Araf suresi 88. ayetinde, Müstekbir grubunun bu tavrı haber veriliyor. Kavminin büyüklük taslayan gelenleri, Ey şuay, ya dinimize dönersiniz, Ya da and olsun ki, Seni ve seninle beraber inananları, Kasabamızdan çıkarırız, dediler. Arkasından, ortadan kaldırma. Müstekbirler, daveti engellemenin en kesin çözümü olarak öldürmeyi öngörürler. Hazreti İbrahim ateşte, Hazreti Musa kızıldenizde, Peygamber Efendimiz hicrette Rabbimizin yardımıyla müstekbirlerin tuzaklarından korunmuşlardır. Müstekbirler, sıradan olmayı kabullenemez. Sade bir hayatı kendilerine yakıştıramazlar. Devamlı, Canları çektiği her şeyin kendilerinin olmasını isteyen bir anlayış içindedirler. Bu yüzden, peygamberlerin çağrısına kulak verip, onların çevresinde kenetlenenlerin çoğunluğunu zayıflar oluşturdular. İnsanların peygamberler etrafında kenetlenip bir güç oluşturması, müstekbirleri telaşa düşürmüş ve peygamberleri yine hep aynı suçlamayla suçlayıp durmuşlardır. Müstekbirler, Hikmete, doğruya, baki olan Allah'a çağıran peygamberleri, etkili sözler söyleyen şairler veya sihirbazlar, ruhi hastalıklara çarpılmış insanlar olarak tanıtıp, insanları vahyin çağrısından uzakta tutmaya çalışmışlardı. bulundukları hayat standartlarını ve sosyal konumlarını koruyup ondan taviz vermek istemeyenler, dünyaya her yeni insan geldiğinde tedirgin olurlar. Gelen insanla birlikte gelecek güzellikleri düşünemezler. Düşünemezler ki onu yaratan Rabbi onun rızkını da vermeye kadirdir. Nimetleri kendi için isteyip diğer insanlara çoğalma ambargosu koyanların, Simge müstekbiri Firavundur. Firavun kendi otoritesini tehdit edebilecek en küçük bir ihtimale yer vermemek için doğan bütün erkek çocukları öldürüp kız çocuklarını serbest bırakıyordu. Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı olarak yer verilen Firavun Hazreti Musa mücadelesi büyük ibretle doludur.